Eser Gülistan Sadi Çoktandır koşmaktan yoruldum, gittim Dinleneyim diye hamama gittim. Yıkanmak üzere uzandım kile, sanki elim temas etti bir güle. Kil değil adeta bir dilberteni, o güzel kokusu mest etti beni. Nesin dedim, amber misin, gül müsün, yoksa basit toprak mısın, kil misin? Toprağım ben bir tarladan alındım. Uzun zaman gül dibinde bulundum. Kamille bulunan olgunlaşır. En azından onun kokusunu taşır. Merhaba sevgili dinleyenler. Okuduğumuz dizeleri 13. yüzyılın önemli yazarlarından olan Saadi'nin Gülistan adlı kitabından aldık. Bu söyleşimizde. İran Edebiyatı'nın Firdevsi ve Hafız'la birlikte üç büyük şahsiyetinden biri olan Sa'di'nin Gülistan adlı eserini tanıtacağız. Önce Sa'di'nin yaşam öyküsüne kısa bir göz atalım. Eserleri en meşhur İslam klasikleri arasında yer alan ve asırlardan beri ilgiyle okunan Sa'di'nin asıl adının Ebu Abdullah Müşerrüfü Dün Bin Müslih olduğu nakledilmektedir. Sa'di, İran'ın güneybatısında bir şehir olan Şiraz'da doğduğu için Şirazlı anlamına gelen Şirazi lakabıyla meşhur olup Sadi mahlasıyla tanınmaktadır. 1212-1219 yılları arasında doğduğu tahmin edilen Sadi ilk eğitimini memleketinde görür. Sonra bölgenin Moğol istilasına uğraması üzerine Bağdat'a gider. Burada bulunan Selçuklu vezirlerinden Nizamülmülk'ün kurduğu Nizamiye Medresesi'nde tahsilini tamamlar. Atalarımızın ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz sözüyle kastettikleri demek ki... ...Bağdat'ın sadece mimari güzellikleri değilmiş. Evet. Şehrin o zamanlar ilim, irfan yuvası ve kültür merkezi olması nedeniyle... ...Sadi öğrenimini bu güzel şehirde tamamlar. Daha sonra ufkunu genişletmek, kültürünü artırmak maksadıyla... ...Suriye, Mısır, Delhi, Azerbaycan, Anadolu... Belf ve Gazne gibi birçok İslam beldesini dolaşır. Doğum yeri olan Şiraz'a döndüğünde kendisine büyük şöhret kazandıran Bostan ve Gülistan adlı eserlerini yazar. Sözünü balla keserek bir şey söylemek istiyorum. Sadi bu eserlerini Salgurlu Sultanı Atabeyi Ebu Bekir ve onun oğlu Sada sunmuştur. O devirde şairler yazdıkları eserleri devlet adamlarına ithaf ederek bir nevi telif ücreti sayılan caizeyle hem maddi gelir elde ediyor hem de ün kazanıyorlardı. 1292 yılında Hakk'ın rahmetine kavuştuğunda ardında onlarca eser ve dillerden düşmeyen menkıbeler bırakan Saadi'nin eserleri vefatından sonra bir sütun adı altında külliyat olarak bir araya toplanmıştır. Hem şiir hem de düz yazıdan oluşan Gülistan 1258 yılında Farsça olarak yazılmıştır. 8 bölümden oluşan eserin başlangıcında münacat, naat, itaf edildiği Ata Ebubekir hakkında bir methiye vardır. Gülistan şairin öteki eserlerinden izler taşıması ve onun türlü alanlardaki kabiliyetlerini serbestçe denemesine imkan vermesi bakımından Saadi'yi en iyi temsil eden bir sentez niteliğindedir. Konu ve fikir bakımından da çeşitlidir. Peki, Sadi bu eseri niçin yazmıştır? Bunu kendi ağzından dinleyelim. Her lahza ömürden bir nefes gidiyor. Bir iş yapmadan giden ve göç davulu çaldığı halde... ...yükrü bağlamayan kimse utanır. Madem ki... İyi de kötü de ölüp gidecek Mezarına ahiret dirliğinin azığını kendin yolla Ömür temmuz güneşi karşısında kardır Ey çarşı eli boş giden Korkarım mendilini dolu getiremezsin Ekinini taze taze yiyen Harman vaktinde başak toplar Mevsim bahardı Soğuğun hücumu dinmiş Gülün saltanat devri gelmişti Dalların minberlerinde bülbül konuşuyor. Kırmızı gület çiğden inciler düşmüştü. Irmağın suyu tatlı bir çimen, kuşların sesi latif bir orman. Birinde renk renk laleler dolu, biri türlü türlü, türlü meyveler içinde. Ağaçların gölgesine rüzgar, hareli bir halı döşemiş. Yanındaki arkadaşıma, bilirsin ya dedim. Bahçenin gülünde beka ve gül mevsiminde vefa yoktur. Zaten bilgeler... Kalıcı olmayan şey gönül bağlamaya değmez demişler. Ben bir gülüstan kitabı yazayım ki okuyanlar ferahlasın, gönüller açılsın. Üstünde çiçekler gülen bir bahçe, altında ırmaklar çağlayan bir cennet. Onun yaprağına hazan rüzgarı düşmanca el uzatmasın. Zamanın dönüşü baharının sefasını sonbaharın bozgununa çevirmesin. Sen bir sepet gülü ne yapacaksın ki? Benim gülistanımdan bir yaprak götür. Gülün ömrü 3-5 günlüktür. Bu gülüstansa daima hoştur. Bununla beraber bu kitaba nadir şeylerden, meselelerden, hikayelerden, şiirlerden ve geçmiş hükümdarların yaşayışlarından birkaç örnek topladık. Kıymetli ömrün birazını da ona sarf eyledik. Gülistan kitabının yazılmasına bu sebep oldu. Başarı hüdadandır. Maksadımız bizden bir nişan kalmasıdır. Çünkü dünya varlığında bir beka gördüm. İyice düşündüm. Kitabın bölümlerini süslerken sözün dolgun olmasını uygun gördüm. Böylelikle bu sık dallı güzel bahçe cennet gibi sekiz bölüme ayrıldı. Vaktimizin hoş geçtiği ve bu kitabı yazdığımız zamanlar hicretin 656. yılıydı. Dileğimiz öğüt vermekti. Söyledik. Ve söylediklerimizi Allah'a ısmarlayıp çekildik. Eserin dili son derece sade olup birçok yazarda gösteriş gibi duran sanatlı söyleyiş eserin bünyesinde erimiş ve esere apayrı bir güzellik katmıştır. Ustaca söylenmiş parçaların en önemli özelliği doğallığı ve rahatlığıdır. Bir olayla bir fabıl, bir latifeyle bir öğüt, ahiret düşüncesiyle hayat iç içedir. Saadenin en büyük amacı mutlu insan yetiştirmektir. Onun tarif ettiği saadet sadece maddenin, suretin huzuru değil, ölümden sonra devam eden ahiret hayatındaki ruhun ve mananın saadetidir. İnsan dünyada buna göre hazırlanmalı, Karanlık mezarın içine, elinde bir kandil vazifesi gören iyi davranışları ve ibadetleriyle girmelidir. Bunun ilk merhalesi nefis mücadelesi yaparak, tutkularını ve hırslarını dizginlemesini bilmelidir. İnsan, kendine verilen göz, kulak, kalp, akıl ve iradeden sorumludur. Bu organlar ve duygular, bize tutkuların dizginlerine sahip olabilmek, erdemli insan olmanın sırrına erebilmek için verilmiştir. İnsan, iradesine hakim olamazsa, Rüzgarın önündeki bir yaprak gibi oradan oraya savrulur durur. İsterseniz sözü daha fazla uzatmadan... ...Allah'ın rahmetinden ümit kesmemeyi anlatan... ...Sığınacak Tek Kapı adlı hikayeciye kulak verelim. Bir gece ihtiyarın biri sabaha kadar ibadet etmiş seher vakti de ellerini kaldırıp Ey ulu Allah'ım sürekli sana isyan eden, kulluğundaki eksiklikler için özür dilemeye gelen şu günahkar kulunun tövbesini kabul et. Şu asi kulunu affet. Ümidimi kırma. Beni kapından boş çevirme Allah'ım. Diye Allah'tan bağış dilenmişti. O sırada kulağına gayipten gelen bir ses şöyle diyordu. Bu kapıda senin hiçbir dileğin kabul edilmeyecektir. Boş yere yalvarıp durma. Gönlü Allah sevgisiyle dolu olan ihtiyar... ...ertesi günde geceyi ibadetle geçirir. Onun bu halinden haberdar olan Allah dostlarından biri... ''Aa efendi görüyorsun sana o taraftan kapılar kapanmış. Ne diye boş yere yalvarıp duruyorsun?'' diyerek ihtiyar adımı uyardı. İhtiyarın gözlerinden... ...Allah sevgisi ve korkusuyla dolu kanlı yaşlar boşanarak... ''Evladım, eğer bu kapıdan başka gidecek bir kapı olsaydı... ...o vakit oraya yönelirdim. Ama bu kapıdan başka gidecek hiçbir kapı yoktur.'' dedi. O sırada duyulan ilahi bir ses... ...ihtiyar adamın dualarının kabul edildiğini şu sözlerle müjdeliyordu. ''Bizden başka sığınacak yeri olmayanların sığınağı biziz.'' Bu bağışlanma dileğini kabul ettik. İranlı şair Sadi'nin bütün dünyada özellikle de İslam aleminde büyük rağbet gören Gülistan adlı eseri, yüzyıllarca medreselerde ders kitabı olarak okutulmuş, birçok şerh ve tercümesi yapılmıştır. Kolay gibi görünen, fakat taklit edilmesi çok zor olan anlatımı, eserin yüzyıllarca ibret alınarak okunmasını sağlayacak güzelliktedir. Yazar, gezip gördüğü ve çok geniş çevrelerden edinmiş olduğu tecrübelerini ve görgüsünü, medreselerde elde ettiği eğitimi, seyahatlerinde tanıştığı alimlerle yaptığı sohbetleri, akıcı bir üslupla anlatmıştır. İlim öğrenme ve öğrendiklerini aktarma konusunda çok başarılı olan Sadi, Anlattığı kıssaların sonunda insanlara öğüt vermeyi de ihmal etmez. Sadiye'ye göre insan ve kurumlar toplumun düzenine ve ferdin saadetine yararlı olmakla vazifelidir. Hükümdar bile bir çobandır ve kendi halkının hizmetçisidir. Padişahların adaletli olmaları, halkına iyi davranmaları gerektiği, aksi takdirde akıbetlerinin hiç de güzel olmayacağını işleyen birçok kıssa vardır Gülistan'da. Bu tür kıssalardan birini sadi şu öğütle noktalar. Kim felaket gününde feryadına koşacak bir kimse istiyorsa, selamet gününde cömert olmaya çalışsın. Kulağı halkalı bir köleyi hoş tutmazsan o bile senden kaçar. Sen lütufkar davran da yabancılar bile kapında kulağı halkalı köle olsun. Zalim tabiatlı insan sultan olamaz. Zira kurdun elinden çobanlık gelmez. Zulmün temelini atan padişah kendi saltanatının temelini yıkar. İslamistan'da konu, bildiğimiz hayattır. Sadi, hayatı tablolar halinde seyretmiş, bunlardan ilham aldığı düşünceleri akıcı bir dille, akılda kalıcı bir üslupla anlatmıştır. Düşüncelerine kaynak olarak hep hayatı almıştır. Sadi, bireyleri yalnız olarak değil, sosyal bir toplumun üyeleri olarak inceler. Bu toplumun içinde hükümdarlar, vezirler, yoksullar, zenginler, dervişler, askerler, memurlar, tacirler, köleler, şairler, Herkes yerli yerince rolünü alır. Toplum düzeninin sağlanması için yaşamın bir takım kurallara bağlanması, kötülerin cezalandırılıp iyilerin mükafatlandırılması lazımdır. Fakat bazen af, ceza vermekten daha önemli ve daha iyi bir terbiye edicidir. İyi kalpli olmayı ve affetmenin büyüklük göstergesi olduğunu anlatan Esir ve Padişah kıssası da hisse alınması gereken güzel bir hikayedir. Rivayete göre bir padişah, suçsuz bir esir için öldürün diye emreder. Zavallı esir, hayatından ümidini kesince, başlamış kendi ana diliyle padişaha sövmeye, hakaretler savurmaya. Hükümdar, bu esir böyle ne diyor diye sorar. Huzurda bulunan iyi kalpli vezirlerden biri, padişahım, öfkesini yenenler ve insanları affedenler için cennet hazırlanmıştır mealindeki ayeti söylüyor deyince, hükümdar acıyarak esiri affeder. Bundan rahatsız olan diğer vezir, ''Padişahım, bize yakışan padişahımızın huzurunda yalan söylemeyip ancak doğruyu konuşmaktır. Bu esir size küfretti, yakışık kalmaz sözler söyledi.'' demiş. Hükümdarın canı kötü kalpli vezirin sözlerinden dolayı sıkılmış ve ona şöyle çıkışmış. ''Onun yalanını senin doğru sözünden daha fazla beğendim. Hayırlı netice veren yalan söz, fenalık ve fitne fesat çıkartan doğru sözden daha iyidir.'' İsterseniz... Çaylak'la Kartal adlı hikayeci de ben anlatayım. Bir gün Kartal'la Çaylak, uzağa görmek konusunda tartışırlar. Çaylak, sadece yakın mesafedeki şeyleri görebileceğini söyler. Kartalsa şu dağın arkasında bir buğday tanesi var, onu görebiliyorum der. Çaylak buna inanmaz. Birlikte buğday tanesine bakmak için dağın arkasına gittiklerinde, gerçekten yerde bir buğday tanesi olduğunu görürler. Fakat Çaylak yine inanmaz. ''Buğday olduğu nereden belli, ye de görelim'' der. Zavallı kendini beğenmiş Kartal, o taneciği yeme düşüncesiyle boynuna feleğin kement taktığını anlayamamıştı. Kartal, buğdaya uzanır ama tuzağa da kapılır. Acemi olarak bilinen Çaylak hemen lafı yapıştırır. ''Sen düşmanın tuzağını fark edemedikten sonra taneyi görmüşsün neye yarar? Senin bu uzak görüşlülüğün benden uzak olsun'' der. Sen bu hikayeyi anlatırken benim aklıma Ziya Paşa'nın nice yeni yetme müneccimler gökte yıldız ararken yolları üstündeki kuyuyu görmezler anlamına gelen yıldız arayıp gökte nice turfa müneccim gaflet ile görmez kuyuyu rehgüzarında dizeleri geldi. Sanki Ziya Paşa bu dizeleri Sa'di'nin kartalla çaylak hikayesini şiirleştirmek için yazmış gibi. Gülistan'dan seçtiğimiz her biri çiçek güzelliğinde olan ve asırlardır dillerden düşmeyen ibretli sözlerle söyleşimize devam edelim. Ey insanoğlu! Adının unutulmamasını istersen çocuğuna ilim, hüner, marifet öğret ve onu akıllı fikirli yetiştir. Böyle yaparsan arkanda seni rahmetle anan bir kişi bırakmış olursun. Benim nazarımda bu dünyada en akıllı insan kendisiyle meşgul olup başkalarının kusurlarıyla uğraşmayandır. Kavga iki kişi arasında yanan bir ateşe benzer. Söz taşıyıcı ise o ateşin sönmemesi için odun taşıyan oduncu gibidir. Bir haberin gönül inciticiğini biliyorsan sen sus onu başkası söylesin. Sen bahar müjdesi getir ey bülbül. Kötü haberleri baykuşa bırak. Senin iyiliğini isteyen yolunda diken olduğunu söyleyebilendir. Üstü başı temiz ama ahlakı kirli olan kimsenin... Cehennem kapısını açmak için anahtara ihtiyacı yoktur. Şeref mi istiyorsun? Yoksulun elinden tut. Bugün sevgi tohumu ekmeyen kimse yarın cennet ağacı olan Tuğba'nın dalından meyve alamaz. Başkalarının fenalığından bahsettiğin takdirde sözün doğru olsa bile özün kötü sayılır. Madem ki dün gitti, yarın da henüz elde değildir, hesabını şu var olan nefes için yapmaya bak. Gözündeki gaflet sürmesini temizle. Yarın toprağın gözüne sen sürme olacaksın. İstersen Gülistan'dan birkaç latife okuyarak söyleşimizi sürdürelim. Sonradan görme insanlar, kaba saba kişileri kapıcı yaparlar. Ta ki değerli insanları içeri almasınlar. O kapıcılar ki, değerli insanların gözlerinin içine baka baka, evde adam yok diye yalan söylerler. Hoş doğrusu da budur ya, evde adam olsaydı, Ziyaretçilerini böyle mi karşılatırdı? <gülüyor> bir latife daha anlatayım istersen. Akrebe kışın niye dışarı çıkmıyorsun diye sormuşlar. Akrep yazın ne saygı görüyorum ki kışında çıkayım diye cevap vermiş. <gülüyor> evet, Sadi uzun tecrübelerinden sonra şu sonuca varmıştır. Kainatta her şey kendine mahsus bir dille arif olan insanlara çok şey anlatmaktadır. Gülistan'da bütün bunlar herkesin rahatça anlayabileceği bir basitlikte ama ustaca anlatılır. Eserin dili o kadar akıcıdır ki bu eseri okuyanlar adeta kelimelerden oluşturulmuş bir nehirle karşılaşırlar. Bu nehirde serinlemek ve daha fazla bilgi edinmek için 13. yüzyılın önemli bir tanığı olan Şirazlı Saadi'nin Gülistan adlı eserini baştan sona okumanızı öneririz. Bir başka programda buluşmak dileğiyle esen kalın. Hoşça kalın.